İyi günler. Eee ne var öyle kara gözüm? Hayırdır? Sen bir garipsin bugün. Ben garip miyim? Hayır efendim. Garip garip diyorum. Ne gibi? Bilmem. Oturuşun farklı, bakışın farklı. Bir garip yani. Ha öyle. Patron olmaya karar verdim de ondan efendim. Patron mu? Öyle karar vermekle olunur mu yani? Ne demişler? Ne demişler? Bir şeyi yapmak ona karar vermekten daha iyidir. Ha ha ha. Sen öyle değil Karagöz'üm. Karar vermek o şeyin yarısını yapmak gibidir diyecektim. Yok ben karar vermeden tepeden daldığım işin içine. Hangi işin içine? Patronluk işinin içine. E tamam da nerenin patronu olacaksın sen şimdi? Fark etmez ki patron olayım da buluruz bir yer. Sen bu patronluk işine kolay sandın herhalde. İlk önce sen kendini patron olmaya hazır hissediyor musun peki? Sadece hazır değil nazır da hissediyorum. <gülüyor> İyi o zaman tamam tamam. Test edelim bakalım seni Edelim Şimdi örneğin iş yerine eleman alacaksın Alacağım Gelen elemanlar arasında neye göre eleme yapacaksın söyle bakalım Tipine göre ele, ele alerim Yani son zamanlarda da gündemde zaten Tek tip askerlik var ya ben de tek tip eleman alırım Olmaz mı? Ya da şöyle yaparım Önce öyle yeni evli filan olmayacak Hatta genç de olmasın Onların ihtiyaçları bitmez Şöyle emeklisiyle az kalmış, evini barkını almış biri olacak. Bak sen. Sonra böyle kilosuyla başı dertle biri olacak. İkide bir rejim yapan falan. Allah Allah. Gözü tok, sırtı pek. Yani az para vereyim de diyorsun ne olursa olsun he? Aynen öyle diyorum. Peki genelde sinirli biri misin? Bu yerine göre değişir. Evde sakin işte sinirliyim. Her şey yanlış oldu. İşte tabii çalışanları arayı iyi tutmak lazım. Sakinimdir. Evdeyse höt dedim mi gerisini sen biliyorsun Hacı at. Ee, höt dedin mi? E, demiş olurum işte. Hadi bakalım. Peki rakiplerin için ne düşünüyorsun? Yani kimsenin e, tipi için e, bir şey düşünmem. Biraz adama benzesin yeter. Hayır yani piyasadaki diğer iş yerleri için diğer iş yapanlar için ne düşünüyorsun diyorum. Allah hepsinin iyiliğini versin ne düşüneyim ya? Hani çalışan mı kazansın yoksa benim olduğum yerde kimse barınmasın ya da herkesin rızkı kendine sofra geniş mi dersin ne dersin yani? Aa, sen öyle diyorsun. Şimdi açık konuşalım. Buradan da söylediklerim tüm patron milletinin kulağına küpe olsun Ayağımın altına dolanmayın. Taş der kenara itmem dozerle parçalarım. Ben hangi konuda olursa olsun taklit edeneyim. Malımın üstüne gül vereni gül bahçesine sokar, dikenleri toplatırım ona göre aklınızı başınıza alın. Yoksa ben aklınızı alırım aklınıza. Vay kabadayı vay. Ya iş piyasasının raconu bu raconu anladın mı? Her şeyin raconuna göre hareket etmek lazım. Patronluğun raconu da bu. Anladım. Patron musun sen? Sana mı diyorum? Eee tamam canım ee, niye hiddetleniyorsun öyle? Eee duyulmuştur herhalde. Ama böyle olmaz bence. ...sencesi bencesi yok bu işin. Neyse, neyse o. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Ha, bana mı dedin? Demin onlara demiştin ya... ...ondan şey ettim ben de. Ha, şöyle aklını başına al. Seninle şöyle... ...birazcık patronculuk oynayınca... ...baktım hemen... E, ...tırstın e, kovuna girdin... ...acivat. <gülüyor> <gülüyor> Neyse efendim, e, istersen burada muhabbeti keselim yoksa sen beni keseceksin gibi duruyor. Estağfurullah, estağfurullah. Ben seni keser miyim? Direkt maaşından keserim. Bu da kaptırdı kendini iyice ha. İyi tamam kes bakalım. Hacı Yuvat, hadi bakalım. Şöyle bana bir i, tavşan kanı çay kap gel. Hadi bakayım sen benim elemanım sayılırsın. Ben de senin patronunum sayılırım. Değil mi canım benim? Peki Patrona hürmet et hadi bakayım. Peki patroncum peki. Bugün de muhabbetin bir sonuna gelelim. Sonra ben gelirim sonuna. Gelelim sonuna. Her şeyin hayırlısı olsun. Oh be. Patron olmakta karlıyım. Şöyle diyorum arkama bir levha Assam peşin alan veresiye satın değil öyle bir şey vardı ya. O muhakkak ben iki tane peşin satan kıyım. Hiç veresiyle falan iş yapmaya gerek yok. Bu zamanda veresiyeyle iş yapılmaz. Affola affola. Vergi afları biliyorsanız, onlar da affola.